Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Yeni Greenpeace raporuna göre Davos'a giden 24 banka Paris anlaşmasından 2018'e kadar olan fosil yakıt endüstrisini 1,4 trilyon Amerika Birleşik Devletleri doları tutarında finanse etti. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısına katılan CEO'larla bankalar ve emeklilik fonları toplu olarak 1,4 trilyon dolar değerinde fosil yakıt şirketlerine aktarım yaptılar. Greenpeace International hangi bankaların, emeklilik fonlarının ve sigortacıların Davos'a gittiğini ancak forumun hedefini takip etmediğini yayınladı. Ayrıca rapor, lobilicilik hareketi ve halkla ilişkiler firmalarının Paris Anlaşması'na karşı fosil yakıt şirketlerine nasıl hizmet ettiklerini gösteriyor. Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Jennifer Morgan, Davos'taki bankalar, sigortacılar ve emeklilik fonları, İklim acil durumu için suçlu. Çevresel ve ekonomik uyarılara rağmen fosil yakıt endüstrisini destekleyerek bir başka küresel mali krize yol açıyorlar. Davos'taki bu şirket sahipleri gezegeni kurtarmak istediklerini ancak esasında kısa vadeli kârları için öldürdüklerini söylüyor. Bu iki yüzlükten başka bir şey değil dedi. Perspektif vermesi açısından bankalar tarafından finanse edilen 1,4 trilyon dolar dünyanın 2018'deki en fakir 3,8 milyar insanının toplam geliriyle aynı. Uluslararası Yenilenebilir Ajansı'na göre küresel enerji dönüşümünün ilerletilmesi ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılması için küreselde yenilenebilir enerjinin payı 2030'a kadar iki katına çıkmalı. Yenilenebilir elektriğin kullanımı günümüzde %26 iken bu oran içinde bulunduğumuz 10 yıl sonunda küresel enerjinin 57'sine karşılamalı. Ajansın verilerine göre yıllık yenilenebilir enerji yatırımları günümüzdeki 330 milyar dolarlık değerinin iki katına çıkartılarak 750 milyar dolarlık bir değere ulaşmalı. Bu da demin zikredilen bankaların verdiği fosil yakıt endüstrisine verdiği miktarın sadece yarısı. İhtiyaç duyulan yatırımın büyük bir oranı planlanmış fosil yakıt yatırımlarının bu tarafa yönlendirilmesiyle de karşılanabiliyor. 2030'a kadar 10 trilyon dolara yakın bir yenilenemeyen fosil enerji yatırımı şu anda planlanmış durumda. 10 trilyon dolar. Bu plan hem varlıkları riske atıyor hem de dünyanın 1,5 derecelik karbon bütçesinin aşılması riskini beraberinde getiriyor. İrena Genel Direktörü Francesco La Camera. Enerji sisteminin benzersiz bir hızla dönüşeceği bir dönem olan yenilenebilir enerji eyleminin 10 yılına girdik dedi. La Camera bunun olmasını sağlamak için önümüzdeki 10 yıl içinde daha güçlü politikalar ve yatırımda önemli bir artış ihtiyacını acilen ele almalıyız. Yenilenebilir kaynaklar, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı ve tüm dünyada enerji ve ekonomik planlamanın merkezinde olmalı, dedi. Bu yılki Abu Dhabi Sürdürülebilirlik Haftası'nda Dünya Gelecek Enerji Zirvesi Güneş Formunda açıklanan Solar Outlook raporuna göre Suudi Arabistan, yenilenebilir enerji kullanımı yarışında Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin lideri. Orta Doğu Güneş Endüstrisi Birliği tarafından hazırlanan raporda Suudi Arabistan ve UMA'nın yenilenebilir enerji yarışında lider olarak Birleşik Arap Emirlikleri Fas ve Mısır'ı takip ettiği açıklandı. Raporda Suudi Arabistan'ın 2030 yılına kadar 60 gigawatt yenilenebilir enerji üretimi hedefi yürürlüğe koymasının 3. yılı. Orta Doğu Güneş Endüstrisi Birliği Genel Sekreteri Martine Mamluk, Suudi Arabistan'ın 40 gigawattı güneş enerjisi olan yaklaşık 60 gigawattlık yenilenilir enerji hedefi var. Bu, Suudi Krallığı'nın ekonomide çeşitlilik ve Vizyon 2030 hedefi ile çok uyumlu. Sektör, şebeke paritesine ulaşırken sistemlerin üretim yönteminin, şebekelerin verimliliğini arttırmak için yeni teknolojilerin aktifleşmesini görmek harika dedi. Vizyon 2030 programı kapsamında Suudi Krallığı petrol gelirine olan bağımlılığını azaltmayı enerji karışımını çeşitlendirmeyi ve yenilenebilir enerji potansiyelinden yararlanmayı hedefliyor. Körfeshaberi.com sitesine göre, Suudi hükümeti 2023 yılına kadar yenilenebilir enerji projelerine 50 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Arap Yenilenebilir Enerji Komisyonu Genel Sekreteri Muhammed Altani, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar tüm Arap ülkelerinde milyarlara ulaştı. Ürdün yenilenebilir enerjiye daha fazla harcama yapıyor ve faturalarını azaltmak için Kendi elektriğini üreterek insanları yenilenebilir enerjilere daha fazla bağımsız olmayı teşvik ediyoruz dedi Darısı Türkiye'nin başına diyelim. Bir günden Volkan Ateş'in haberine göre TIMOP İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin düzenlediği basın toplantısında İstanbullulara çağrıda bulundu. Toplantıda... 17 Şubat 2020 tarihine kadar Kanal İstanbul Projesi'ne karşı dava açma hakkının olduğu hatırlatıldı. Kanal İstanbul Projesi'nin yaratacağı etkilerin halka doğru anlatılmadığı vurgulandı. Çağrıda projeye itiraz tüm İstanbullulara çağrımız. 17 Şubat 2020 tarihine kadar Kanal İstanbul Projesi'ne dava açma hakkınızı kullanın. TUMOP davaya gerekçe oluşturacak tüm bilimsel ve teknik altyapıyı halkın hizmetine sunmaya hazır. Gelin binlerce, yüz binlerce insan bir arada bu davayı Türkiye tarihinin en büyük davasına dönüştürelim. Tarihe İstanbul için olduğumuz bu yurttaş sorumluluğunu not düşelim. Bir başka İstanbul daha yok denildi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği